Radyo Tiyatrosu Katilini Yakalatan Kurban Yapım Mehmet Kösoğlu Radyoya uygulayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Kayıt Montaj Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken aradınız? Aa, sen de kimsin? Ben doktor James Clinton hizmetçisiyim. Siz kimsiniz? Ben de doktorun bağlısıyım. James ya da karısı Joyce evde yok mu? Doktor Heidi, Buyurun. Peki ya doktorun karısı Joyce o evde değil mi? Bayan Joyce'u tanımıyorum efendim. Ben burada çalışmaya başladı. Henüz on beş gün oldu. O halde doktoru çağırır mısın? Tabii. Siz şöyle istirahat edin. Ben geldiğinizi haber vereyim. Allah Allah. Hizmetçi kız Joyce'u tanımadığını söyledi. Nasıl olur 15 yıllık evli ablamı tanımaz? Yoksa ablamın başına bir iş mi geldi? Barbara, sevgili baldızım, seni hangi rüzgar attı buraya? <gülüyor> Nasılsın James? Ablam yok mu? Eee, Joyce'u mu soruyorsun? Yok. Terk etti beni. Ne? Terk mi etti? Inanmıyorum. Ablam asla böyle bir şey yapmaz James. Ama yaptı işte. 15 gün önce evden gitti ve bir daha geri dönmedi. Peki nereye gittiğini ya da kiminle gittiğini biliyor musun? Bilmiyorum Barbara. ...başına bir kaza ya da tatsız bir hadise gelmiş olmasın? Sanmıyorum. Son bir yıldır sık sık kavga ediyorduk. Yani aramız pek iyi değildi. Bunu biliyorum. Ee, peki nereden biliyorsun? Joyce aranızda geçenleri anlatmıştı bana. Ablamı önüne gelen kadınla aldatıyormuşsun James. Saçma. Onu hiçbir zaman aldatmadım. Joyce öyle sanıyordu. Kıskanıyordu beni. Bu yüzden de sık sık tartışıyorduk. Her neyse. Seni terk ettiğine nereden karar verdin? Ee, bilmiyorum. Öyle olduğunu sanıyorum. Zira her tartışmamızda seni terk edeceğim... ...senden ayrılacağım diyordu. On beş gündür eve uğramıyor. Ne bir haber gönderdi ne de telefonla aradı. Bu beni terk ettiği anlamına gelmez mi sence? Peki ablamın kaybolduğu gün yine kavga ettiniz mi? Evet ettik. Kavgasız günümüz geçmiyorduk. Peki onu bulmak için neler yaptın James? Hiç. Hiçbir şey yapmadım. Zira beni terk etmesi onun seçimiydi. Ne yapabilirdim? Aman ne güzel. Ablam senin karındı James... Aynı zamanda da senin namusun Bir koca nasıl olur da karın beni terk etti deyip köşesine çekilebilir Kaldı ki Joyce hala senin nikahının altında Bak Barbara Eğer bana buraya ahlak dersi vermeye geldiysen boşuna çeneni yorma Beni istemeyeni ben de istemem Neden peşine düşün ki Sana peşine düşleyen yok James Ama o senin karın Karının nereye gittiğini nerede kaldığını merak etmiyor musun Ya da başına kötü bir iş gelebileceğini aklına getirmiyor musun Üzgünüm Barbara Söyledim Hayatımdan çıkan birinin ne yaptı beni hiç ilgilendirmez Biraz daha bekleyeceğim Ortaya çıkmazsa boşanma davası aç Hayır bunu yapamazsın Önce Joyce'u bul onunla konuş ya da daha sonra boşanma davası açarsın Ne malum ablamın başına kötü bir iş gelmedi Saçmalama Barbara Joyce'un başına ne gelebilir ki Beni terk ettiğine ve senin de yanına gelmediğine göre Mutlaka aşığının yanına gitmiştir. Saçmalama James Sen de biliyorsun ki Joyce seni delicesine severdi Başka birine aşık olarak kaçtığına inandıramazsın beni Madem ki öyle nerede peki ...neden on beş gündür ortaya çıkmıyor? Bunu ancak Joyce ortaya çıktığı zaman öğreneceğiz James. Tabii ablam hala sağsa. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim gayet açık. Sen de biliyorsun ki ablamın benden başka hiç tanıdığı yok. Onun sana aşıkken başka biriyle kaçacağına inanmıyorum. Kısacası ablamın seni terk ettiğine inanmıyorum... ...doktor James Clint. Ya, yeah. eğer kaçmadıysa ne oldu ablana peki? Bunu sen söyleyeceksin. Evet, ablama Ne oldu? Tutuklayın onu Seymen. İnanın bana ablamı öldürdü. Sakin olun bayan Barbara. Doktor James kilindi. Sadece sizin sözlerinizle tutuklayamayız. Ama ablamı o öldürdü. Zaten sık sık kavga ediyorlardı. James ablamı başka kadınlarla aldatıyordu. Joyce defalarca dert yanmıştı bana. 15 gündür de ortada olmadığına göre... Bakın bayan Barbara... Enişteniz doktor James Clint ablanızın yani karısının kaybolduğunu kendisini terk ettiğini bildirmişti bize. Evet ama bu doğru değil diyorum Değmen. Siz onları benim kadar tanıyamazsınız. Ablam kocasına aşıktı. 15 yıllık evli olmalarına rağmen hala deli gibi severdi James'e. Olabilir ama kocasının kendisini aldattığını öğrendikten sonra ona kızarak evini terk etmiş olamaz mı? Bakın evini terk eden birinin başka bir yere gitmiş olması gerekir. Ablamın benden başka hiç kimsesi yok Teğmen. Ablam evini terk etseydi ancak bana gelirdi. Peki ablanızın bir aşığı olamaz mı? Yani kocasının kendisine ihanetine kızıp o da bir başkasını bulamaz mı? Hayır. Siz ablamı tanımıyorsunuz. O böyle bir insan değildir. Kaldı ki Doktor James ablamı yıllardır aldatıyor. Öyle olsaydı ablam 15 gün önce değil yıllar önce evini terk ederdi. ...o öldü diyorum. Cesedini de evin içinde bir yerde saklamıştır. <gülüyor> Yanılıyorsunuz bayan marmara. Çünkü biz ablanızın yani bayan George'sun... ...evi terk ettiğini öğrendik. Öğrendiniz mi? Nasıl yani? Ablamın evden kaçtığını ne şekilde öğrendin? Doktor James Clint karısının kaçtığı arabanın plaka numarasını verdi bize. Ve yapılan kontrollerde arabayı Devonport'taki bir otelin otoparkında bulduk. De yani ablam evini terk ettikten sonra... ...o sözünü ettiğiniz moteli mi gitti? Evet, arabayı bulunca ablanızı da bulduk diye sevinmiştik. Ama maalesef kendisi motelde değilmiş. E, peki ya motel defterinde adı yazılı mıydı? Hayır, sanırım başka bir adla kalmış o motelde. E, yani arabasını buldunuz ama ablamın kendini bulamadınız evet, değil mi? Evet, bulamadık. E, i̇yi ama Teğmen... A, bu ablamın öldürüldüğünü ispatlamıyor mu sizi? Ablam kaçsaydı herhalde arabasını o motelde bırakmazdı. Onu da alır götürürdü. Bakın bunu biz de düşündük. Gerekli soruşturmayı tahkikatı yaptık ama hiç kimse ablanızı görmemiş. Peki sonunda neye karar verdiniz? Ablanızın o motelde aşığıyla boruştuğuna... ...ve arkasındayız bırakmamak için onun arabasına binerek kaçtığına karar verdim. <gülüyor> Yine aynı şey. Ablamın bir aşığının olması sizde saplanta haline gelmiş. ...bu yüzden de onun öldüğünü ya da bir cinayete kurban gittiğini... ...aklınıza bile getirmek istemiyorsunuz. Size söylüyorum ablamın bir aşığı yoktu Teğmen. Olmadığını nereden biliyorsunuz peki? Çünkü, çünkü olsaydı bana söylerdi. Joyce her şeyini anlatırdı bana. Mutluluğunu, mutsuzluğunu, sevincini, kederini... ...her şeyini paylaşırdı benimle. Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz Bayan Barbara? Eniştemi yani Doktor James'i tutuklamanızı. Neyle suçlayacağız onu? Ablamı öldürmekle. Yapmayın bayan, hukuk delil ister, şahit ister. Elimizde ikisi de yok... Ne onu ablanızı öldürürken gören biri... ...ne de üzerinde parmak izi olan bir cinayet haliydi. Sizin kuşkularınız yüzünden... ...hukuku ihlal edip kimseyi tutuklayamayız. Ey ya ama elinizde delil ve şahit yok diye... ...böyle eliniz kolunuz bağlı mı duracaksınız? Madem öyle ablamı arayın ve bulun. Aradık ama bulamadık. Neden evini aramıyorsunuz? Eğer ablamı öldürdüyse cesedi muhakkak evde bir yere saklanmıştır. Evi ararsanız iz bulabilirsiniz lütfen. Evi arayamam. Elimde doktoru suçlayacak bir şey olmadan mahkemeden arama izni çıkartamam Bayan Barbara. Lütfen beni anlayın. Sizi anlıyorum Teymen. Size göre ablamın kaygı sıradan bir olaydan başka bir şey değil. Aklınıza neden onun öldürülme ihtimali gelmiyor. Hadi Bayan Barbara aklınızdan şu cinayet işini çıkartıp atın artık. Bu ülkede kocasına kızarak evini terk eden yüzbinlerce kadın gibi sizin ablanız da evi terk etti. Göreceksiniz birkaç haftaya kalmaz evine geri dönen. Hayır ablam asla geri dönmeyecek Seymen. Çünkü o öldü. Öldürüldü. Kocası doktor James Clint tarafından öldürüldü. Bütün bunlar sadece sizin kuşkularınız bayan Barbara. Neden söylediklerime kuşku gözüyle bakıyorsunuz Seymen? Siz polissiniz tecrübeli insansınız. Ablamın öldüğünü neden aklınıza getirmek istemiyorsunuz? Söylediklerinizi destekleyecek en küçük bir delil olsa şu anda doktoru tutuklamak için tereddüt bile etmez. Peki ablamın arkadaşlarıyla konuştunuz mu? Bildiğim kadarıyla bu şehirde ablamla komşu olan birkaç aile var Onlarla konuştunuz mu? Belki onlar bir şey biliyorlardır Bakın bayan Barbara üzüntünüzü anlıyorum ama bu şehirde her gün öyle akıl almaz olaylar cinayetler soygunlar oluyor ki Bütün bunlarla uğraşmak sizin kaybolan ablanızı bulmaktan çok daha önemli Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet Teğmen ne demek istediğinizi gayet iyi anlıyorum ama şunu unutmayın Siz kılınızı kıpırdatmazsanız bile Ben bu esrareğiniz olayı çözeceğim Joyce'un diğer arkadaşlarından doğru dürüst bir şey öğrenemedim Son şansım kerordu Belki ondan bir şeyler öğrenebilirim Avrupa evde yok mu acaba? Buyurun. Aa, a, a, Barbara <gülüyor> hayatım sen misin? <gülüyor> Merhaba Kiril <Carol>. İçeri girebilir miyim? Tabi <gülüyor> mi? tabi kusura bakma birden seni karşımda görünce çok şaşırdım gir hayatım. Bir aydır Avrupa'daydım eve gelil birkaç saat oldu. Ee buraya Joysu görmeye mi geldin? Evet. Joyce nasıl? Kocasıyla arası düzeldi mi bari? E, Carol, sanırım senin olanlardan haberin yok. Olanlardan mı? Yo, söyledim ya. Bir aydır Avrupa'daydım. Ne oldu ki? E, Joyce ortalarda yok. Ne? Yok mu? Nasıl yok? Yani başına bir şey mi geldi? Bilmiyorum Carol. Kocası yani doktor James Joyce'lu 15 gün önce bir terk ettiğini söylüyor. Ah, sahi mi? Joyce kaçmış mı yani? İnanamam buna. İşte bu yüzden buraya senden yardım istemeye geldim. Ablam senin yakın dostundu. Anladığım kadarıyla benimle olduğu kadar seninle de dertleşir. Evet ben onun dert ortağıydım. Evet iyi ettin geldiğini. <gülüyor> ne oldu Kero? Ben Avrupa'ya gitmeden önce ablan Coyce bana uğradı. Ve bir zarf bıraktı. Eğer başıma bir iş gelirse bu zarfı Barbara'ya ver demiş. Ne? bir zarf mı haman annam demek ablam başına gelecekleri biliyordu nerede o zarf caro burada şu çekmeceye koymuştum dur getireyim Ha buldum işi içinde kalın bir şey var galiba al canım de kocasına susuş uçak bitti elinde vardır mutlaka. O günden beri içinde ne olduğunu merak edip de bakmadım bile. Kaldı ki zarfın sana verilmesini istemişti. Aç sana ben de merak ettim. Bir kaset. Ses kaseti mi? Evet. Acaba kasetin içinde ne var? Tebin var mı Caro? Var tabii. Bak yanı başında duruyor. Hadi koy da dinleyelim. Tabii benim dinlememde de bir sakınca görmezsen. Hayır canım ol münasebet. Madem ablam sana güvenip bu zarfı bana vermek üzere sana bırakmış... ...tabii ki dinleyebilirsin. Saat kaç James. Bu saate kadar yine hangi aşiftenin kolları arasındaydın? Kapa çeneni Joyce. Neden yatıp beni rahat bırakmıyorsun? Lütfen James. Bunca yıldır evdeyiz. Genç kadınlar düşüp kalkman şerefimi lekeliyor. Burası küçük bir şehir. Herkes bizim dedikodumuzu yapıyor. Yeter artık. Ne yani? Millet dedikodumuzu yapacak diye ben hayatımı yaşayamayacak mıyım? Saçmalama James. Senin hayatın benim. Ben senin karınım. Senin bu çapkınlıklarından bıktım usandım artık. Madem öyle boşanalım. Böylece ben hayatımı yaşarım. Sen de aldatılmış kadın olmaktan kurtulursun. Hayır boşanmam. Bunca yıllık karınım senin. Bu yuvayı kurarken az zahmetler çekmedik. Şimdi senin çapkınlığın uğruna yuvamı bozamam. Beni anlamıyor musun Joyce? Artık seni istemiyorum. Sevmiyorum. Beni rahat tak. Boşan benden. Hayır asla asla boşanmayacağım. İstesen de istemesen de boşanacaksın George. Çünkü seni aldatıyorum. Ve seni aldatmaya devam edeceğim. Sanmaz adam. Evet zırlamayı kes de var. Seni dinleyemem. Kapa çeneni. Hayır kapamayacağım Yeter artık. Hareketlerinden utan. İkimizi de toplum içinde küçük düşürüyorsun. Bana bak George. Gittikçe daha çok sinirime dokunuyorsun. Bu ev ikimize birden fazla. Eğer benden boşanmazsan seni gebertip... ...küçük parçalara ayırarak tuvalete atacağım. Ve üstüne de sifonu çekeceğim. Aman tanrım ne korkunç sözler bunlar. Biliyordum. James'in ablamı öldürdüğünü biliyordum Carol. İşte bu kasette tahminlerimi doğruluyor. Tanrım. Dinlerken tüylerim örüperdi Barbara. Hemen Martin delil istiyordu. İşte bundan büyük delil olur mu? Doktor James bu kasette açık açık Joyce'i... öldüreceğini söylüyor. Ne yapacaksın şimdi? Barbara... İşte benim hayatım böyle geçiyor tatlım. Tanrı kimseyi benim durumuma düşürmez. <gülüyor> Kasetteki sesler bitmiyor. Korkuyorum Barbara. James'in beni öldürmesinden korkuyorum. Sürekli boşanmamızı istiyorum. Beni istediği gibi yaşamasına engel olarak görüyorum. Ama ben boşanmayacağım. Çünkü... Çünkü onu seviyorum. <gülüyor> Zamanlı ablacığım. Eğer başıma bir iş gelirse bil ki bunun suçlusu kocam James Barbara. seni seviyorum tatlı bir daha görüşemeyebiliriz elveda <gülüyor> zamanlı coy yemin ediyorum eğer başına bir iş geldiyse koca olacak soysuz bunun hesabını verecekti kasedini ne atacaksın bar teymen martin'e götüreceğim Kerol <gülüyor> vezil utanmaz herif. E, eh, zırlamayı kes de gitti var. Seni dinleyemem. kapa kenene. Hayır, kapamayacağım. Yeter artık. Hareketlerinden utan. İkimizi de toplum içinde küçük düşürüyorsun. Bana bak Joyce. Gittikçe daha çok sinirime dokunuyorsun. Bu ev ikimize birden fazla. Eğer benden boşanmazsan seni gebertip küçük parçalara ayırarak tuvalete atacağım ve üstüne de sifonu çekeceğim. Evet, buna ne diyeceksiniz Seymen Martin? Delir diyordunuz. İşte size delil getirdim. Bu kasetteki seslerin ablanız Joyce'la enişteniz Doktor James'e ait olduğundan emin misiniz Bayan Barbara? Elbette eminim. Onların sesini tanımaz mıyım Teğmen? Kaldı ki bu kaseti Kerola bırakan ablam Joyce. Başına bir iş gelirse bana vermesini söylemiş Kerola Ve başına da bir iş geldi işte. Siz de duydunuz. James ablamı boşanmadığı takdirde öldürmek de tehdit ediyor. Bu sizce delil sayılmaz mı? <Gülüyor> Sakin olun bayan Barbara Tamam e, kasetteki seslerin ablanızla Eniştenize ait olduğunu kabul ediyorum oh, Çok şükür sonunda bana inandınız Evet ama yine de bu kasete dayanarak Doktor James Cleen'de ablanızı öldürmek suçuyla tutuklayamam. Neden Ablan bu kaseti masus doldurmadı herhalde ...kocası tarafından öldürülmekten korkuyordu... ...bu yüzden benim elimde bir delil olsun diye kaydetti. Bakın bayan Barbara... ...ses kasetleri mahkemede delil olarak kullanılmıyor. Savcı bu kaseti dinleyerek Doktor James hakkında... ...cinayet davası açamaz. Zira ses kasetlerinde montaj yapmak çok kolay. <gülüyor> yani yine başladığımız yere döndük teymen Martina. Neden? Neden inanmıyorsunuz ablamın öldüğüne? 35 yaşında bir kadın hiç evinden kaçar mı? Onu kocası öldürdü diyorum size. Evinde arama yapacak olsanız mutlaka bir delil, bir ipucu bulabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim size. Durup dururken kimsenin evine girip arama yapamayız. Alo. Buyurun asayi şubesi. Ben Teğmen Martin. Kim? Evet. Söyleyeceğim. Ne? Bir kol mu? Peki nerede bulmuşlar? Mississippi nehrinde ya. Tamam. Birazdan geliyorum. Ha Jim bu arada polis doktoruna da haber ver. O da olay yerine gelsin. Tamam görüşürüz. Kusura bakmayın Bayan Barbara, ama hemen gitmek zorunda. Nereye gidiyorsunuz? Nehrin güney bölümüne. Balıkçılar avlanırken nehirde kesik bir kadın kolu bulmuşlar. Bir kol mu? Sakın ablamın kolu olmasın. Tanrı aşkına Bayan Barbar'a kafanıza yerleşen şu cinayet olgusunu atın artık. Ablanız ölmedi ve öldürülmedi. Sadece kaçtı evi terk etti. Seğmen lütfen. Rica ediyorum. İçimden bir ses o kolun ablama ait olduğunu söylüyor. Lütfen beni de olay yerine götürün ne olur. Peki gelin. Belki kolun ablanıza ait olmadığını görür da içiniz rahat eder. Böylece artık onun bir cinayetin kurban gittiği fikrini de kafanızdan söküp atarsınız. Gelin benimle. bulunduğu yer burası. İh eh, polis doktor gelmiş. Şimdi ondan bir şeyler öğrenebiliriz. Ben de yanınızda olabilir miyim? Olur ama hiçbir şekilde olayla ilgili yorumda bulunmayın. Merhaba doktor. Merhaba Martin. Nehirde bulunan kol o elindeki mi? Evet. Kadını mı yoksa erkeği mi? Hey, sen de kimsin. Yoksa yeni kadın polislerden biri misin? Bu bayanın adı Barbara doktor. 15 gün önce kaybolan ablasını arıyor da. Ha anladım. Kolun ablasına ait olup olmadığını görmek için geldi he? Peki söyleyeyim küçük hanım. Bu elimdeki kol bir kadına ait. Laboratuvar bulguları olmadan bir şey söylemek çok zor ama yine de bu kolun sahibi kadının 30-40 yaşlar arasında beyaz bir kadın olduğunu söyleyebilirim. Hattabım yaşına uygun. Saç rengi büyük bir ihtimalle sarı. Kolun durumuna bakılacak olursa kol yaklaşık olarak 15 ya da 20 gündür nehrin içinde kalmış. Ablam da o kadar zamandır kayıp. Doktor kolun ne şekilde koptuğunu da söyleyebilir misin? Yani balıklar mı cesetten kopartmış yoksa... Hayır hayır. Kol elektrikli testere ya da ona benzer bir aletle vücuttan kesilmiş. <gülüyor> ne Bir şey daha söyleyebilirim Teğmen. Kolu kesen her kimse bu konuda bayağı uzmanmış. Yani? Sanırım bir doktor... Bir cerrah tarafından kesilmiş bu kol Doktor James lütfen. Saçmalamayın bayan Barbara Daha kolun sahibinin kim olduğunu tespit etmeden Eniştenizi suçlamayın hemen Affedersiz doktor Kola yakından bakabilir miyim Bence bir sakıncası yok Buyurun bakın <Gülüyor> Bu kol ablamın Bu kol onun kolu Emin misiniz bundan? Evet yemin ederim ki bu kolu ablamın kolu Teğmen. İyi ama onun kolu olduğunu nereden anladınız? Ay, yüzüğünü taktığı parmaktan. Ablam alyansını hep orta parmağına takardı. Bakın orta parmaktaki yüzük yerine nasıl da belli oluyor. Evet kız doğru söylüyor. Orta parmakta yüzüğü var. Şey evet ama bu kesin bir kanıt değil ki bu ülkede bu şehirde yüzüğünü orta parmağa takan yüzlerce kadın vardı. Ama 15 gündür kayıp olan tek bir kadın var. O da ablam Joyce. Diyelim ki öyle. Bu kol ablanıza ait. Peki yüzük nerede? Nerede olacak? Kocasında. Doktor James ablamı öldürdükten sonra küçük parçalara böldü ve sonra da parmağındaki alyansı kimliği belli olmasın diye çıkartarak kesik kolu nehre attı. Ama yüzük suda kalmaktan dolayı da parmaktan çıkmış olabilir. Hayır, tam tersi. ...suda kalan bir parmak kalınlaşır... ...ve yüzük asla yerinden oynamaz diye. Öyle de olsa bu kolun Joyce'a ait olduğunu göstermez. İnanmamız için başka ne yapmam gerekiyor Teğmen. Ablamın kocasıyla yaptığı tartışma kasetini dinlediniz. Nehirden çıkan kesik kolun büyük bir ihtimalle... ...ablama ait olduğunu da söyledim. Bütün bunlar doktor James'i tutuklamanız için yetmez mi? Hayır. ...ama ondan şüphelenmem için yeterli. Madem öyle ne yapacaksınız? Yapmam gerekenleri. Önce kolu polis laboratuvarına götürerek oradan resmi raporu alacağız. Daha sonra da son bir ay içinde kayıp olan kadınların aileleriyle görüşerek... ...onların yüzüklerini orta parmaklarına takıp takmadıklarını öğreneceğim. Tanrım, demek nehirde bulunan o kol Coyce ait ha Barbara... Tam olarak bilmiyorum ama bana ablamın kolu gibi geldi Karen. Sen de biliyorsun ablam alyansını hep orta parmağına takardı. Bu onda alışkanlık haline gelmişti. Bulunan kolda da yüzük yeri orta parmaktaydı. Belki de ablanın koludur Barbara. Ayrıca polis doktoru kolun elektrikli testlere ya da benzeri bir alet tarafından... ...işin uzmanı bir doktor bir cerrah tarafından kesilmiş olabileceğini söyledi. Aman tanrım bu kişi ablanın kocası doktor James Clint olabilir Barbara. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Karen. Peki ya Teğmen? O ne diyor bu işe? Teğmen kolun ablama ait olduğu... ...kesin olarak belirlenmeden... ...James hakkında soruşturma başlatamayacağını söyledi. Söyledi ama anladığım kadarıyla... ...artık o da doktor James Clint'den... ...şüphe etmeye başladı. <gülüyor> Teğmen... Kesik kolla ilgili polis laboratuvarı raporu geldi mi? Az önce geldi Bayan Barbaro. Peki ne yazıyor raporda? Kolun ablama ait olduğunu belirtiyor mu? Hayır laboratuvar kolun sahibini belirleyemez Bayan Barbaro. Oh, sarı aşkına peki ne yazıyor raporda Teğmen? Bulunan kol beyaz bir kadına aittir. Polis doktorunun da dediği gibi 27 ile 40 yaşlar arasında bir kadının koluymuş. Kadının saçları sarıymış. Boyu 1.50 ile 1.70 civarındaymış. Kilosu da 60 ile 70 kilo ağırlığındaymış. İşte raporda yazılanlar bunlar Bayan Barbaro. Ama yazılanlar olduğu gibi ablama uyuyor teymen Joyce otuz beş yaşındaydı Bir boyunda 62 kilo ağırlığındaydı Ayrıca saçları da sarıydı Evet ama bu tanıma uygun başka kadınlar da var Kaç tane var Teğmen Ablanızla birlikte on kadın Yani polis merkezine evinden kaçtığı Ya da kaybolduğu bildirilen on kadın Peki kolun ablama ait olup olmadığını nasıl öğrenebileceğiz Affedersiniz teymen Martin John sen misin seni dinliyorum Evet. Evet Demek öyle Eksik kalan bir soruşturma yok ya. Peki. Tamam. Sağ ol John. Arayan yardımcım dedektif John Dubayan Barbaro. Onun son bir ay içinde bu bölgede şu veya bu şekilde kaybolmuş kadınların evlerine gönderdim Aileleriyle temasa geçti. Öğrenmek istediğiniz neydi Teyma? Yüzüklerini orta parmaklarına takıp takmadıkları. Peki takan var mıymış? Hayır. Hiçbiri yüzüğü orta parmağına takmıyordu. <gülüyor> Bu takdirde kesik kol atlama ait. Bu sadece bir tahmin. Ama kesin olan bir şey var o da şu. Enişteniz doktor James Clint'le ilgili soruşturma başlatmak için... ...savcılıktan izin isteyeceğim. Oh, tanrım çok şükür. Demek sonunda bana inandınız. İnanmak başka delil bulup suçluyu ortaya çıkartmak... ...başka şeyler bayan var bana. Evet size inanıyorum. Ses kasetleri her ne kadar mahkemeye delil olarak sunulamıyorsa da... ...ablanızın başına bir iş geldiğine beni inandırdı. Ayrıca nehirde bulunan kesik kol da kuşkularım arttı. Harika. Peki Doktor James'in evini ne zaman arayacaksınız? Mahkemeden arama izni alır almaz. Biliyor musunuz çok heyecanlıyım. Aslında sizi yanıma almamalıydım. Ama evi bildiğiniz için arama yaparken bana yardımcı olursunuz diye gelmenize rıza gösterdim. Korkmayın işinize müdahale etmeyeceğim. Buyurun ne istediniz? Doktor James Clint evde mi bayan? Evet kim aramıştın? ...cinayet çubesinden Teğmen Martin'in. Siz kimsiniz? Ben hizmetçisiyim efendim. O Teğmen siz misiniz? Vay vay vay vay sevgili baldızım Barbara dayınızda he? Neden geldiniz? Evinizde arama yapmak istiyorum doktor. A, a, arama mı? Hey, hey hey hey neler oluyor? Durup dururken evimde arama yapmakta nereden nereden çıktı şimdi? Doktor James Karnızın bir cinayete kurban gittiğini sanıyoruz. Cinayet mi? Bu da nereden çıktı Teğmen'in? Joyce evi terk etti. Bunu bunu evi terk ettiği zaman size gelip söylemiştim. Evet ama bu sadece sizin ifadeniz doktor. Ne yazık ki elimize ulaşan bazı bilgi ve belgeler... ...karınızın bir cinayete kurban gitme ihtimalini gösterdi bize. Aman tanrım. Anlamıyorum. Pe peki, peki karımın öldürüldüğü fikrine nereden vardınız? Birkaç gün önce Mississippi'nin de balışçılar kesik bir kadın kolu buldular doktor. Olabilir bunun karın Joyce'la ne ilgisi var? Bunu anlayamadım. Kol 30-40 yaşlarında bir kadına ait ve bayan Barbara bu kolun ablası Joyce'a ait olduğunu iddia ediyor. Tanrım sen çıldırdın mı Barbara? Ne yüdyu belirsiz kesik bir kol yüzünden ablanın öldürüldüğünü ve cinayeti benim işlediğimi mi sanıyorsun? Üzgünüm James ama öyle. Bir de ses kaseti var elimizde doktor. Ne? Ses kaseti? Evet içinde sizin ve karınız Joyce'un sesleri var. Birbirinizle tartışırken Karnız tarafından ileride delil olarak kullanılmak üzere kaydedilmiş. Saçmalamayın. Ses kasetlerinin mahkemede delil olarak kullanılmadığını siz de biliyorsunuz Teğmen. Bu kaseti dinleyerek beni suçlayamazsınız. Belki delil olarak kullanamam ama bana bir fikir verdi. Ee, ne fikir verdi? Karınızı öldürdüğünüz fikrini verdi. Tanrıcanım olamaz. Yani karımı öldürdüğümü mü sanıyorsunuz? ölsünüz? Biz polisiz doktor. Cinayet durumlarında önce maktulün en yakınından yani eşinden şüpheleniriz. Evet. İçeri girip arama yapabilir miyim? Peki arama izniniz var mı? Elbette. Buyurun işte. Doğrusu ne aradığınızı pek merak ediyorum Teğmen. Siz neyi aradığınızı çok iyi biliyorsunuz doktor James Clint. Sanırım kaybolan karımın cesedini arıyoruz Evet James ablamın cesedini arıyoruz Sen çıldırmışsın Barbara Neden ablanı öldüreyim ki Çünkü ona kötü davranıyordun Başka kadınlarla aldatıyordun ve ablam bunun farkına vardığı zaman da ablama boşanma teklif ettin Evet doğru Bu yüzden de ablan evi terk etti Hayır terk etmedi onu sen öldürdün James Saçmalama neden öldüreyim Boşanmak varken Ama ablam boşanmana karşı çıkmıştı Yalanma senden boşanmak istemiyordum Bu denle ne buldunuz Seğmen? Vay canına elektrikli bir testereymiş. Bu sizin mi doktor? Evet benim. Neden sordunuz? Merak ettim. Sizin gibi bir doktorun evinde elektrikli testerenin işi ne? Şey e, lazım olur diye almıştım. Ne yani evde elektrikli testere bulundurmak suç mu? Hayır ama nehirde bulunan kolun elektrikli bir testere... ...ya da benzeri bir aletle kesildiği tespit edildi. Bu yüzden bu testereyi neden evinizde bulundurduğunuzu sormak zorundayım. Söyledim e, lazım olur diye almıştım. E, evde yalnız o yok ki keser, çekiç, mala bir öyle alet var. O saydıklarınızdan her evde var doktor. Ama elektrikli testere her evde yok. İzninizle bu testereyi polis laboratuvarında incelemek üzere alıyorum. İyi, iyi madem öyle alın. Sana gelince Barbara... Ben bu şehirde tanınan şerefli bir doktorum. Eğer benimle ilgili suçlamaları kanıtlayamazsan seni mahvederim. Anlıyor musun beni? Seni mahvederim! Doktor sözlerinize dikkat edin. Aksi takdirde tehdit suçundan sizi tutuklayabilirim. Yanlış düşünüyorsunuz Seymen. Ben mahvederim derken yasal yolları kastetmiştim. Burası küçük bir şehir. Yarından sonra herkes benim karımı öldürdüğümü sanacak. Bu yüzden de belki müşterilerimi kaybedeceğim. Ama temize çıkarsam elbette haklarımı arayacağım. Ve başıma bu belayı saran sevgili baldızım Barbara hakkında da... ...hem ceza hem de tazminat davası açacağım. Olacak şey değil. Ne oldu Teymi? Doktorun evinde bulduğumuz testlerinin laboratuvar sonucu temiz geldi. Ne? Ciddi olamazsınız. Testlerde kan izleri görülmemiş. Anlayacağınız doktoru mahkemeye çıkartmak için... ...güvendiğimiz elimizdeki tek delil fos çıktı Bayan Barbara. Ama olamaz. Kolun elektrikli testereyle kesildiği polis laboratuvarından gelen raporda yazılı değil miydi? Elektrikli testere ya da benzeri bir aletle diyordu rapor. Benzeri aletse madem elektrikli testere değil... ...o zaman neşter bir sürü gibi cerrahlıkta kullanılan bir alettir. Bu aletler de Dr. James'de mevcuttur. Evet ama bunlar bir cerrahta olması gereken aletler Fayan barbara. O aletlerin de incelenmesini isteyemeyiz ki. Tanrım desenize yine dönüp dolaşıp başladığımız yere döndük. Zavallı Joyce... Eğer hakikaten cinayete kurban gittiysen... ...ve seni öldüren de kocansa... ...ne yazık ki onu cezalandıramayacağız. Bu kadar umutsuz olmayın Bayan Barbaro. Henüz her şey bitmiş değil. Ne demek istiyorsunuz? Eğer şu kesik kolun ablanıza ait olduğunu tespit ettirebilirsek... ...doktoru mahkeme önüne çıkartabiliriz. İyi ama bunu nasıl yapacağız? Kesik kolu DNA testine tabi tutturacağız. Yani anne ve babanızdan alınan gen örneklerinin... ...geçerli bir laboratuvarda tahlilini isteyeceğiz. Peki laboratuvardan gelecek olan tahlil sonucunda... ...kol ablamı aitse... O zaman ne yapacağız Teymen? İşte o zaman doktorun canını okuruz. Çünkü bu koca dünyada ablanız çoğusu kocasından başka öldürmeyi isteyecek başka bir kimsenin olduğunu sanmıyorum Bayan Barbara. O halde hemen bu testi yaptıralım Teymen. Johan! Johan! Bu senin gireyim ne oldu? Neden heyecanlardın sevgilim? Harika bir haber ver güzelim. Az önce emniyet müdürlüğünden aradılar. Karımı öldürdüğüm sandıkları elektrikli testere temiz çıkmış. Bu harika bir haber sevgilim. Bunu hemen kutlamalıyız. Evet evet kutlamalıyız güzelim. Bundan böyle polis artık beni suçlayamayacak. Aslında baldızın olacak şırfında işi karıştırmasaydı polis... ...hiçbir zaman senden şüphelenmeyecekti. Merak etme Cuhan. Bunun hesabını soracağım Barbara'ya. Polisin şüphelerini üzerime çekip beni herkeslere rezil ettiği için... ...en kısa zamanda ceza ve tazminat davası açarak mahvedeceğim onu. ...bir ara benden de şüpheleneceklerini sanarak çok korktum James. Neden? Senden neden şüpheleneceklermiş ki? Hizmetçiliğimden. Saçmalama. Sen bu evin hizmetçisisin. Herkes seni öyle biliyor. Evet ama benim hizmetçi olduğumu öğrenen herkes şaşırıyor. Sen de biliyorsun ki hizmetçiler genellikle benim kadar güzel değillerdir. Korkma. Baldızım olacak aşifte benden şüpheleniyordu. Gördün işte. O konuda temizcik. Yine de hizmetçi rolü oynamaktan korkuyorum James. Şu iş bir an önce sonuçlansa da evlenip senin resmi karın olsam. Olacak sevgilim olacak. Çok az kaldım. Bir süre daha bekleyeceğim. Daha sonra Joyce hakkında eve geriye dönmediği için boşanma davası açacağım. Ondan sonra da seninle evlenip dünyayı keseceğim. Barbara. Efendim. Çabuk buraya. Pencerenin yanına gel. Ne oldu Keran? James'in evinden çıkan şu sarışın güzel kadın kim tanıyor musun onu? Evet tanıyorum hizmetçisiymiş. Sen bilmiyor musun? Ne hizmetçi mi? Ama Joyce'un hiçbir zaman hizmetçisi olmadı ki. Biliyorum ama James o kadını ablamın evi terk etmesinden sonra işe almış. Beyefendi tek başına kendine bakamıyormuş da ondan. aşkına Barbara. Sen hiç böyle kapak yıldızı gibi bir hizmetçi gördün mü? Haklısın. Bir hizmetçi için fazlasıyla güzel bir kadın. Ama ne demek istiyorsun? Bak Barbara eğer bu kadın James'in hizmetçisiyse ben de uzaylı bir yaratığım. Ne hizmetçisi? Bu kadın düpedüz James'in metresidir Tanrı. İyi ama kadının metres olduğunu nereden biliyorsun? Bazı geceler perdeleri açık bırakıyorlar. Ve ben de buradan ne alt ettiklerini ister istemez görüyorum. O kadın hizmetçi falan değil Barbara. İnan bana o kadın eniştenin metresi. Daha bakarım. Buyurun. Kim? Evet burada. Kim arıyordun? Tabii bir dakika. Barbara. Ha. Teğmen Martin arıyor seni. Ha, Teğmen mi? Hemen Hı -hı. Ha, Teğmen ben Barbara. Buyurun sizi dinliyorum. Evet. Evet. Ne? Ne dediniz? Aman tanrım. Demek doğruymuş. Peki şimdi ne yapacaksınız Teğmen? Evet. Harika. Tamam. Birazdan savcının bürosunda olurum. Hoşça kalın teğmen. Ne oldu Barbara? Kesik kolla ilgili laboratuvar sonuçları gelmiş. Yani kolun kime ait olduğunu belirlemişler evet. mi? Ablama aitmiş. biliyordum. Ablamın öldürüldüğünü biliyordum. Mahvedeceğim seni Doktor James Clint Mahvedeceğim. Oturun bayan Barbara. ...cinayet masası amiri Teğmen Martin az önce... ...Harvard Laboratuvarı'ndan gelen raporu getirdi. Evet Savcı Bey. Rapora göre Mississippi Nehri'nde balıkçılar tarafından bulunan... ...kadın kolu ablanız Joyce Cleen'de aitmiş. Bu rapora göre ablanızın cinayete kurban gittiği... ...anlaşılmış bulunuyor. Başından beri ablamın öldürüldüğünü biliyordum Savcı Bey. Joyce'u kocası olacak o alçak öldürdü. Gerek kesip kolun ablanıza ait olması... ...gerekse de başına bir hal geldiği takdirde... <Gülüyor> ...size verilmek üzere... ...ablanız tarafından doldurulmuş ses kasetine dayanarak... ...cidayet davası açmaya karar verdim. Sağ olun Savcı Bey. Ablamın ruhu ancak katilin yakalanarak... ...cezalandırılmasıyla rahata kavuşacaktır. Adaletin tecellisini istiyorum efendim. Mahkeme gelecek hafta başlayacaktır. Duruşmalarda siz de davacı olarak hazır bulunacaksınız Bayan Barbarat. Merak etmeyin efendim. Enişteniz doktor James Clint tanınan ve zengin bir cerrahtır... Bu yüzden ülkenin en iyi avukatını tutacağına eminim. Davayı kazanabilecek miyiz Savcı Bey? Doktor James Clint'i mahkum ettirebilecek miyiz efendim? Bilemiyorum Bayan Barbara. Doğrusunu söylemek gerekirse davayı kazanabilmemiz çok ama çok zor. Neden? Ablamı kocasından başka kim öldürebilir ki? Belki ama bunu kanıtlamak için delil gerek. Oysa bizim elimizde kesik bir kolla bir tartışma kasetinden başka hiçbir şey yok. Kaset delil sayılmaz. Peki ablama ait olduğu belirlenen kesik kol... ...bu ablamın cinayete kurban gittiğini kanıtlıyor ya? Gelen laboratuvar raporunda kolun yüzde doksan dokuz ihtimali... ...ablanıza ait olduğu yazılı. Aklı başında bir avukat geriye kalan yüzde bir ihtimali... ...kullanarak etki etkileyebilir. O takdirde de dava düşer. Aman tanrım. O zamanda işlediği cinayet eniştemin yanına kar kalır. He? Dua edin de kesik kolun ablanıza ait olduğuna jüriyi inandıralım. Eğer jüri buna inanırsa böylece abladısın cinayete kurban gittiğini de kanıtlamış oluruz. Ve işte o zaman doktor eniştenize demir parmaklıkların yolu gözükür. Susun! Susun! Susalım lütfen! Barbara Stemp'in ablası Joyce Clinton'in kocası tarafından öldürüldü iddiasıyla açılan davaya Devonport Mahkemesi Başkanı olarak ben Robert Havercamp bakacağım. Sanın suçlu olup olmamasına karar verecek olan merci her zaman olduğu gibi jüridir. Söz iddia makamının. Buyurun Sayın Savcı. Teşekkür ederiz Sayın yargıç. Muhterem jüri üyeleri, Sanık sandalyesinde oturan Dr. James Clinch bundan 15 yıl önce karısı Joyce'la ile evlendiğinde sıradan bir doktordu. Yani ne zengin ne de meşhur. Ama o da her doktor gibi zamanla tanındı, iyi paralar kazandı ve zengin bir cerrah oldu. Oldu ama zenginlik ve şöhret maalesef ona yaramadı. Zira Doktor James Clinch zenginliği ve şöhretin verdiği şımarıklıkla karısını aldatmaya başladı. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Müvekkilimin özel hayatının görüşülmekte olan bu davayla hiçbir ilgisi yoktur. Davayla ilgisi vardır Sayın Yargıç. Ben burada mutlu bir yuvanın dağılma sebeplerini göz önüne sermek istiyorum. Zira bu yuva sadece dağılmamış bir de cinayete sahne olmuştur. İtiraz reddedildi. İddia makamı devam edebilir. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Evet jüri üyeleri. Dr. James Paran'ın ve şöhretin verdiği şımarıklıkla gece hayatına başlamış... Hayatına her gün yeni bir kadın girmeye başlamıştır. Bu durum karşısında sarsılan yuvasını korumak isteyen zavallı eş Joyce her kadın gibi kocasıyla tartışmaya başlamıştır. Yani doktor kocası James Clint'i eskisi gibi sevecen ve müşrik bir koca olmaya davet etmiştir. Ama doktor Clint bunun karşılığında ne yapmıştır? Karısına boşanma teklif etmiştir. Joyce ise binbir güçlükle kurduğu bu yuvayı yıkmamak için kocasının boşanma tekliflerini sürekli reddetmiştir. Karısının boşanmamakta direnmesi üzerine de son çağrı olarak ondan kurtulmayı yani öldürmeyi planlamıştır. Önce karısını öldürür daha sonra da polise giderek karısının evi terk ettiğini bildirir. Polis ortada şüphelenecek bir durum olmadığı için de doktorun şikayetini not alır. Ta ki Joyce'un kız kardeşi Bayan Barbaras'tan ve Mississippi nehrinde balıkçıların bulduğu kesik bir kadın kolu ortaya çıkıncaya kadar. Evet muhterem jüri üyeleri. Polisi Doktor James Clint'ten şüphelendiren iki olaydan biri Bayan Barbara'nın avlasına eniştesine ait bir kavga kasetini Teğmen Martin'e götürmesi. İkinci olayda nehirde bulunan kesik bir kadın koludur. Bayan Barbara kesik kolu ilk gördüğünde bunun ablasına ait olduğunu tanımıştı. Zira Joyce alyansını orta parmağında takmak gibi bir alışkanlığa sahipti. Ama iddia makamı olarak kolun Joyce Klin'de ait olup olmadığının tespiti için geçerli bir laboratuvardan tahlil istedik. Laboratuvar Joyce'un anne ve babasından alınan gen örnekleriyle gerekli tahlilleri yaparak kesik kolun Joyce Klin'de ait olduğunu belirledi. Evet muhterem şüri üyeleri. Elimde gördüğünüz bu raporu Sayın Yargıç'a bir numaralı delil olarak takdim ediyoruz. Buyurun Sayın Yargıç. Bu rapor kesik kadın kolunun Dr. James Green'in karısı Joyce Green'de ait olduğunu belirten bir delildir. Teşekkür ederim Sayın Savcı. Sayın jüri üyeleri, savcılık makamı az önce sizler için yazdığı güzel bir senaryoyu okudu. Sayın Savcıyı kutlarım. Keşke savcılık yerine yazarlık yapsaydı. <gülüyor> Şunu açık açık söyleyeyim ki, müvekilim Doktor James Clin suçsuzdur. O insanları öldüren değil, tam tersi yaşatmak için çaba gösteren, Hipokrat yemin etmiş, şerefli, namuslu bir doktordur. Bugüne kadar yüzlerce hastayı ameliyat ederek sağlığına da kavuşturmuştur. İtiraz ediyorum Sayın yargıç. Yalnız bir doktor değil, hiçbir meslek sahibi, hiçbir kişisel sebepleri olmadan kimseyi öldürmez. Savunma doktorun tedavi ettiği insanları göstererek jüriyi etkilemeye çalışıyor. İtiraz kabul edildi. Jüri savunmanın sözlerini dikkate almayacaktır. Devam edin sayın avukat. Müvekkilim suçsuzdur. Karısını öldürmemiştir. Karısı evi terk ederek kaçmıştır. Terk etme sebebi de Sayın Savcı'nın söylediği gibi müvekkilimin çapkınlıkları değil, kıskançlık ve geçimsizliktir. Kaldı ki müvekkilim çapkın bile olsa karısından boşanmak varken neden cinayet işlesin ki? Tanrı aşkına karısını aldatan her erkek onu boşamak yerine öldürseydi, bugün Mississippi Nehri cesetlerden geçilmez olurdu. Allah Allah. Suçlamayı reddediyoruz. Kaldı ki savcılık makamı müvekkilimin cinayet işlediğine dair hiçbir maddi delil gösterememiştir. Bu nedenle davanın düşmesini ve müvekkilimin beraat etmesini talep ediyorum. Evet, Söz iddia makamının buyurun. Teşekkür ederim Sayın Yargıç. Muhterem şüri üyeleri savunma Joyce Clint'in evi terk ettiğini ileri sürerek müvekkilinin beratini talep ediyor. Hayır Joyce Clint evi terk etmemiş tersine öldürülmüştür. Mahkemeye sunmuş olduğumuz delil, nehirde bulunan kolun Dr. James Clinton'ın karısına ait olduğunu belgeleyen bir laboratuvar raporudur. Buna göre de George Clinton hunharca bir cinayete kurban gitmiştir. Bu nedenle iddia makamı olarak Dr. James Clinton'ın cinayet suçuyla yargılanmasını talep ediyoruz Sayın Yargıcı. Peki savunma söz istiyor mu? Evet efendim. Muhterem jüri üyeleri... İda makamının delil diye yüksek mahkemenize sunduğu belgeyi sizlere okumak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. <gülüyor> Joyce Clindin'in anne ve babasından alınan gen örnekleri ışığında yürütülen çalışmalar sonucunda bu parçanın yani kolun %99 bir ihtimalle Joyce Clind'e ait olduğu belirlenmiştir. Raporu dinlediniz jüri üyeleri. 99 ihtimalle diyor. Yani bir ihtimalle de olsa kesik kol Joyce'a ait değil. Sorarım size, yüzde yüz olmayan bir raporla evini terk eden bir kadını nasıl olur da ölü diye cinayete kurban gitmiş diye kabul edebilirsiniz. Hayır muhterem jüri üyeleri, sayın savcı yanılıyor. Müvekkilimin karısı Joyce Clint yaşıyor. Şu anda nerede olduğunu da saklıyor çünkü kocasını affetmiyor. Kendisinden daha genç ve güzel kadınlar için terk edilmiş olmayı onuruna yediremiyor. Heymen, bildiğim kadarıyla nehirden çıkan kadın koluyla ilgili soruşturmayı siz yürütmüşsünüz, doğru mu? Doğru avukat bey. Peki kaç yıllık polisiniz Heymen? 20 yıllık. Herhalde meslek hayatınızda böyle kesik kol el gibi şeylere çok sık rastlamışsınızdır. Evet efendim. Peki sahipsiz bulunan bir organın asıl ceset bulunmadan kime ait olduğunu hiç tespit edebildiniz mi? Bu tespiti biz yapmadık sayın avukat. Soruma cevap verin Teğmen. Evet ya da hayır diye cevap verin lütfen. Hayır efendim tespit yapılmaz. Güzel. Şahide soracak başka bir sorum yok sayın yargıç. İddia makamı şahide soru soracak mı? Evet soracağım sayın yargıç. Teğmen Martin kolu bulduğunuzda neler oldu anlatır mısınız? Bayan Barbara da yanımdaydı. Kol ablama ait olabilir diye gelmek isteyince kabul ettim. Nitekim olay yerine gittiğimizde Bayan Barbara bize nehirde bulunan kolun ablasına ait olduğunu söyledi. Peki bunu neye dayanarak söyledi hatırlıyor musunuz? Elbette. Bayan Barbara ablası Joyce'un alyansını devamlı orta parmağına taktığını söyledi. Bulduğumuz kesik koldaki orta parmakta da derin bir yüzük izi vardı efendim. Peki sonra ne yaptınız? Bayan Barbara'nın tanımı bizim için yeterli ve inandırıcı değildi. Bu nedenle kesik kola DNA tespiti yapılmasını istedik ve yapılan genetik test sonuçlarına göre kolun Joyce'a ait olduğu belirlendi. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Şahit laboratuvardan gelen ve yüzde yüz olarak kolun Joyce'a ait olmadığını belgeleyen bir rapor için belirlendi diyerek jüriyi etkilemeye çalışıyor. İtiraz kabul edilmiştir. Şahit'in ifadesi zatta geçmesin. Peki Teyben ortada bir de ses kaseti var. Siz bu kaseti dinlemişsiniz. Kasette neler olduğunu bize anlatır mısınız? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Ses kasetleri delil olarak kullanılamaz. Savunma makamı telaş etmesin. Ben delil olarak kullanmıyorum. Sadece bu kasette neler olduğunu ve kaseti dinledikten sonra polisin kayıp gözüyle bakıp da ilgilenmediği bu olaya birden neden cinayet diye eğildiğini göstermek istiyorum. İtiraz reddedildi. Şahit savcının sorusuna cevap versin. Kasette bayan Joyce Clint ile doktor kocası James Clint'in sesleri vardı. Karı koca tartışıyorlardı. Tartışma ne üzerineydi Teğmen? Şey anladığım kadarıyla doktorun çapkınlıkları üzerineydi. Karısının bağırması üzerine doktor ayrılalım boşanalım dedi. Ama Bayan Joyce bunu reddetti. Peki reddedince doktor ne dedi? E, kelimesi kelimesine söyleyebilir misiniz? Evet söyleyebilirim. Doktor öfkeyle seni küçük parçalara ayırıp tuvalete dökeceğim ve üzerine de sifonu çekeceğim dedi. Şahide başka bir sorun yoktur Sayın Yargıç. Savunmanın şahide soracağı bir soru var mı? Var efendim. Buyurun. Teymen Martin, doktor bu sözleri kabuğunu soyamadığı için sinirlendiği bir sucuk, bir sosis içinde söylemiş olabilir mi acaba? Aa, şey, <gülüyor> lütfen soruma cevap verin Teğmen. Siz deneyimli bir polissiniz, dinlediğiniz kaset montaj olamaz mı? Bayan Joyce daha önceden kocasının çeşitli zamanlardaki çeşitli konuşmalarını kasete alarak daha sonra bunu istediği gibi montajlamış olamaz mı? Bu soruyu bana değil, uzmanlarına sorun efendim. Elbette, elbette soracağım Teğmen. Ama kasetteki konuşmalar karşısında... ...biz Doktor James Clinton'ın karısını öldürmüş olabileceğinden kuşkulandık... ...ve soruşturmayı bu yönde derinleştirdik. Bildiğim kadarıyla doktorun evinde bulduğunuz elektrikli bir testereden de şüphelendiniz o testereyle doktorun karısını keserek öldürdüğünü sandınız ve suç aleti diye onu polis laboratuvarına gönderdiniz değil mi evet gönderdik size göre suç aleti olan o elektrikli testereyle ilgili polis laboratuvarından gelen sonuç neydi testere temiz çıktı yani başka bir deyimle doktor o elektrikli testereyle karısını öldürmemiş doğru mu evet doğru ama bulduğumuz kadın kolunun elektrikli testere... ...ya da benzeri bir aletle ve uzman bir kişi tarafından kesildiği otopsi sonucunda açıklanmıştı. Görüyorsunuz ya muhterem jüri üyeleri... ...ortada müvekkilimin karısını öldürdüğünü gören bir tek şahit yok. Suç aleti yok. Savcılık makamı delil diye yüzde yüz olduğu belirtilmemiş bir kadın kolunun... ...müvekkilimin karısına aittir diye cinayet davası açıyor. Evet... Şahide başka sorum yok Sayın yargıç. Duruşmaya yarın aynı saate devam edilecektir. E ee Barbara, mahkeme nasıl gidiyor? İyi gitmiyor Carol. Başlarda James'in mahkum olacağına inanıyordum ama şimdi aynı düşüncede değilim. Neden? Ablamın öldürüldüğüne dair elimizdeki tek delil kesik bir kol. Laboratuvar kolun %99 ihtimalle avdama ait olduğunu belirtmiş. Avukat yüzde yüz olmadığına göre kol başka bir kadına da ait olabilir diyerek delilimizi çürütmeye çalışıyor. Sanırım jüri üyeleri de ona hak verecektir. Sanırım bu takdirde enişten James Clint beraat edecektir. Evet bu yüzden de moralim çok bozuk. Oysa, oysa ablamın öldürüldüğüne eminim Carol. Joyce'ı James öldürdü. Peki ya ses kasetleri onların bir faydası olmadı mı? Sanırım olmadı. Avukat kasetin montaj olduğunu iddia etti. Of, bu kötü işte. Peki savcıya James'in evinde hizmet rolü oynayan o sarışın güzelden söz ettin mi? Ettim. Yarın onu şahit iskemlesine oturtacak. Ama bunun bize ne faydası dokunacak o da bilmiyorum. Desene davayı kaybedeceğinize savcı da inandı ha. Evet. Sürprizli gelişme olmazsa davayı kaybetmeye mahkumuz Carol. Her neyse. Bana mektup geldi mi hiç? Me mektup mu? Evet buraya gelirken apartman yöneticisine bana gelen mektupları senin adresine yollaması için rica da bulunmuştum. ah bu sabah posta kutusunda 5-10 mektup buldum ama doğrusu hiçbirine bakma fırsatı bulamadım. dur bakayım içinde sana ait olan var mı? Ee, telefon faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası. Aa. Aa, bu zarfta senin adın yazılı alcan. sağ ol Kerem. kim göndermiş acaba? Aman tanrım olamaz. Bu, bu, bu mektup Joyce'dan geliyor. Ne? Ha, Joyce'dan mı dedin? Ha, Ama bu takdirde Joyce ölmemiş. Yaşıyor öyle Hayır Hay, Hayır mektup yeni yollanmamış. Zarfın üzerindeki tarihe baksana yeni değil. Bak 18 Nisan damgası var. Joyce'a 20 Nisan'da kaybolmuş. Yani kaybolmadan iki gün önce mi yazmış? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ah Bu posta idaresi neredeyse bir ay geçtikten sonra... ...ancak eline ulaştırıyor insanı. sana neler yazmış. Aç. yorum, açıyorum. İçinde yazılanları ben de senin kadar merak ediyorum Keral. <Gülüyor> İçinden bir de resim çıktı. Resme sonra bakarsın. Önce yazılanları oku hadi. Sevgili Barbara... ...çok mutsuzum. Hem de bilemeyeceğin kadar. Enişten boşanmakta ısrarlama ama ben boşanmayacağım. Boşanıp da meydana o boyalı sürtüklere bırakmayacağım. James önünde sonunda bana dönecek. Zavallı abla. Devam et Hadi. Korkuyorum Barbara. James'in beni öldürmesinden korkuyorum. Çünkü bir hata ederek ona benden boşandığı takdirde... ...polise kendisine de bulaştığı... ...uyuşturucu ticaretiyle ilgili ihbarda bulunacağımı söyledim. Keşke bunu söylemeseydim Barbara. Ne? James Grant uyuşturucu işi mi yapıyormuş yani? Evet ablam öyle yazıyor. Doğrusu çok ilginç hiç bilmiyordum. Çabuk gerisini o şunun çabuk. James bu tehdidimden sonra artık boşanmak lafını almıyor ağzına. Ama gözleri... Gözleri çok korkunç Barbara Bana öldürecekmiş gibi bakıyor Korkuyorum sevgili Barbara Eğer ben ölürsem ya da kaybolursam Bil ki bunun suçlusu kocam James Clint'tir En sevdiğim arkadaşım Carol'a Ölümümden sonra sana verilmek üzere Kocamla tartıştığım bir ses kasetini Zarf içinde bıraktım Ama James'in uyuşturucu ticareti yaparken Gizlice çekmiş olduğum bu resmi Vermeyi unutmuştum Kendi Avrupa'da olduğundan bu resmi sana yolluyorum bu resim onun uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını bir belgesidir. Gerektiği anda polise verebilirsin. Seni çok seven ablan Joyce, Joyce, <gülüyor> Joyce, Tanrım. Şimdi her şeyi anlıyorum. James'in neden onu boşamak yerine öldürdüğünü anlıyorum. Mahvedeceğim seni James Green. Yarın mahkemede paçavrağını çıkartacağım. <gülüyor> Ablanızın size yolladığı bu mektup ve resim davanın seyrini değiştirecektir bayan barba Davayı kazanabilecek miyiz savcı bey? Kazanlık sayabilirsiniz Hatta isterseniz eniştenizin evindeki hizmetçi rolünü oynayan o kadını şahit olarak çağırmayabiliriz bile Hayır hayır çağırın o kadını Öyle savcı mi? bey Herkesin şerefli biri olarak tanıdığı eniştem doktor James Clinton bilinmeyen pis yüzü ortaya çıksın Ayrıca hizmetçim dediği kadının da metresi olduğunu kanıtlayarak... ...onun yalancı olduğunu da gözler önüne serelim. Pekala Bayan Barber. Yargıç geldi. Ha, i̇şte yargıç geldi. Savunma makamının şahidi var mı? Yok Sayın Yargıç'ım. İddia makamının şahidi var mı? Var efendim. Aa, kim ya? Kim ya? Doktor James Trinden'in evinde hizmetçilik yapan Bayan John Hampshire'ı şahit olarak dinlemek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bayan John Hampshire şahit yerine gelsin. Söler misin Davis? Şimdi durup durdurken savcı neden evinde çalışan bir kadını şahit olarak çağırdı ha? Söyle. Bilmiyorum Bay James. Bilmiyorum. Ben de çok şaşırdım bu işe. Ne demek bilmiyorum. Sen benim avukatım değil misin? Bilmen gerekmez miydi? Sana bunun için para veriyorum ben. Evet ama bu sürpriz bir şahit oldu. Hem neden korkuyorsunuz ki? John Hampshire'nin evinizde parayla hizmetçilik yapan biri değil mi? Söyleyin bakalım. Adınız John Hampshire mi bayan? Evet. Doktor James Clinton evinde ne zamandan beri çalışmaktasınız? 21 Nisan'dan beri. Yani? Doktorun karısı Bayan Joyce'un kaybolduğunun ertesi günü mü o evde hizmetçi olarak çalışmaya başladınız? Evet. Doğrusu doktor hizmetçi bulma konusunda hayli uzmanmış. Peki karısının kayboluşunun hemen ertesi günü sizi nasıl buldu doktor? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Müvekkilimin hizmetçiyi nasıl bulduğu mahkemeyi ilgilendirmez. Hayır ilgilendirir. Zira şu anda şahit mevkiinde oturan bu kadının hizmetçi olmadığı gözler önüne sermek istiyorum. O bir bar kadınıdır. Müşterilerini memnun etmek isteyen bir konsomantisttir. Ve Doktor James Clinton hizmetçisi değil, sevgilisidir. Öyle değil mi Bayan Coyne? Ya da çalıştığı yerdeki adıyla Güzel Roza. Cevap ver. Ben şey... İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. İtiraz ediyorum. Doktorla eskiden beri tanışıyordun. Onun metresiydin ama karısının kayboluşundan sonra... ...hizmetçi numarasıyla eve girdi. öyle değil mi? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. İtiraz reddedildi. Şahit savcının sorusuna cevap versin. E, hayır ben doktorun sevgilisi değilim. E, yani doktor James'i tanıdım, doğru. Bir barda çalıştığım da doğru ama onun sevgilisi değilim. Peki bar kadın olmana rağmen neden doktorun evinde hizmetçilik yapmayı kabul ettin? Çünkü e, e, doktora evet? hizmetçisi olmayı ben teklif ettim. Neden? E, karısı kaybolunca çok perişan olmuştu. Evli erkekleri bilirim. Karıları kendilerini terk edince sudan çıkmış balığa dönerler. Acıdım kendisini. İsterse evinde kalarak ona el işlerinde yardım edebileceğimi söyledim Kendisi de kabul etti Ne zamandan beri doktorla birbirinizi tanıyorsunuz? E, altı aydır Yani doktorun karısı Joyce kaybolmadan önce mi? Evet öyle Şahide başka sorum yok sayın Yargıç hmm. Savunma şahide soru soracak mı? Evet soracağız sayın Yargıç Neydi, bakın. Aman tanrım Savcı Bey hizmetçi kadının parmağına bakın Ne var? Kadının elindeki alyansı görürüm siz o alyans ablamın. Ne Bundan emin misiniz bayan Barbara? Evet yemin ederim o yüzük ablamın yüzüğü Savcı Bey. Aa. Kesik kolu bulduğumuzda yüzük orta parmakta yoktu. Vay alçak demek karısını öldürdükten sonra yüzüğü çıkartıp metresine hediye etmiş ha? He? Oh, Alyansın içinde ablamın evlilik tarihi yazılıdır. Bunu söylediğiniz iyi oldu bayan Barbara. Savunmadan sonra şahidi yine sorgulayacağım. Bayan John Hamshain, iddia makamının söylediği gibi sizin asıl mesleğiniz hizmetçilik değil de konsomatristlik midir? Evet efendim. Peki, Doktor James Clint de sizin konsomatrist olduğunuzu biliyor muydu? Biliyordu efendim. E, çalıştığım ara sık sık gelirdi. Bazı kereler bana içki ısmarladı. Peki, siz Doktor James Clint'in metresi misiniz? Hayır değilim. Ama kendisi çok iyi bir adamdır. Bu yüzden de beğenirim onu. Yani doktorun evine ona metreslik için değil de... ...sadece ev işlerine yardım etmek için mi girdiniz? E, evet efendim. E, doktor karısının kayboluşundan sonra perişan olmuştu. Onun bir takım ihtiyaçları vardı. Yani çamaşır gibi, ütü gibi, yemek gibi. Muhterem jüri üyeleri... Görüyorsunuz işte savcılık makamı sanık sandalyesinde oturan doktor James Clint'i suçlu göstermek telaşıyla önüne geleni şahit diye getiriyor. Anlamsız sorular soruyor ama bir türlü neticeye de gidemiyor. Artık bu zoraki davaya bir son verilmesini istiyorum. Şahide başka sorum yoktur Sayın Yargıç. Bizim bir sorumuz var Sayın Yargıç. Buyurun sorun Bay savcı. Bayan Joel Humpshire... ...sağ elinizdeki o alyansa bakabilir miyim? A, a, alyansa mı? İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Mahkememizle bir ilgisi yoktur efendim. Savunma makamı yanılıyor Sayın yargıcım. Eğer izin verirseniz... ...şahitin parmağındaki alyansın... ...davayla çok yakından ilgisi olduğunu... ...siz de göreceksiniz. İtiraz reddedildi. Şahit söyleneni yapıp alyansı versin. Evet Bayan Joel, yüzüğü verir misiniz? Evet, buyurun. Evet... Muhterem jüri üyeleri, sizin de gördüğünüz gibi bu bir alyans. Yani nişanlanırken çiftlerin parmaklarına taktıkları bir yüzük. Yüzüğü çevirip içini okuyorum. 11.3.1973 tarihi kazınmış. Ve hemen yanında da bir isim yazılı. Joyce Kling. <Gülüyor> Bayan Cücen, muhterem cürenin duyması için benim okuduğumu bir kere de siz okur musunuz lütfen? 11 3 1973 Joyce Clint. Lütfen daha hızlı, daha hızlı okuyun. 11 3 1973 Joyce Clint. Güzel. O halde şimdi soruma cevap verin. Doktorun karısına ait olan bu alyans... ...sizin parmağınızda ne arıyor? Şey... İtiraz <gülüyor> ediyorum Sayın Yargıç. İtiraz reddedildi. Şahit soruya cevap versin. Eh, demek cevap vermek istemiyorsunuz Bayan C. O halde ben söyleyeyim. Bu yüzük yaşarken Bayan Joy's'un sağ elinin orta parmağında duruyordu. Ama kocası Doktor James Clint onu öldürdükten sonra... ...yüzüğü karısının parmağından çıkarttı ve size yani eski sevgilisine verdi doğru mu söylediklerim İtiraz ediyorum i̇tiraz yani, demek itiraz ediyorsunuz öyle mi sayın avukat Aa, peki şimdi mahkemeye sunacağım elimde gördüğünüz şu resmene itiraz edebilecek misiniz Aa, ya da George Clinton'ın kız kardeşi Barbara'ya yazdığı ve kocasıyla ilgili son derece önemli itiraplarla dolu mektuba da itiraz edecek misiniz Aa, Aa, bu ne var devam bu edin bay savcı Sayın Yargıç ve Muhterem Jüri Üyeleri, elimde gördüğünüz şu resimde üç kişi var. Bunlardan biri Doktor James Clint, diğer ikisini sanırım narkotik polisleri teşhis edecektir. Resimde Doktor James Clint içi uyuşturucu dolu naylon torbaları adamlardan alırken görülüyor. Şu mektupta ise öldürüleceğini bildiği için katilinin cezasız kalmasını istemeyen zavallı Joyce Clint'in kız kardeşi Barbara'ya yazdığı çok ilginç cümleler var. Kısacası Dr. James Clint karısını uyuşturucu ticareti yaptığını öğrendiği için öldürmüştür. Resmi ve mektubu delil olarak mahkemenize sunuyorum Sayın Yargıcı'm. İddia makamı iddialarını ve delillerini ortaya koydu. Savunmada gerekli savunmasını yaptı. Buna göre bir karara vardınız mı? Vardık efendim. Kararınızı yüksek sesle okuyun lütfen. Jüri Doktor James Clint'i karısını öldürmek suçundan birinci derecede suçlu bulmuştur Sayın işte buldu. Sanık James Clint, jürinin kararını dinledin. Seni 50 yıl ağır hapse mahkum ediyorum. ...cezanı şehir ne? hapishanesinde çekeceksin. Peki doktor ablanı öldürdükten sonra cesedi nereye saklamış? Bunu itiraf etti mi Barbara? Evet parça parça ederek Mississippi nehrine <Gülüyor> atmış Carol. Şimdi polis ablamın kayıp olan diğer parçalarını arıyor. Peki cinayeti neyle işlemiş? Ameliyatta kullanılan bir bistür ile. <Gülüyor> Harun ne korkunç. Ne hunvarca bir cinayet. Bu adama zaman zaman muayene olduğumu düşünüyorum da... Haklısın Keral ama bunun için doktorları suçlama. Tanrı onların eksikliğini göstermesin. Ne var ki insanın içine bir kere para kazanma hırsı girmesin. O hırs doktor olsun, başka meslekten olsun... ...insana her şeyi en acımasız şeyleri bile yaptırabiliyor. Haklısın Barbara ama her şeye rağmen kutluyorum seni hayatım. Eğer ablanın kaybını kurcalamamış olsaydın onun asla bir cinayete kurban gittiği anlaşılmayacak ve doktor da serbestçe içimizde dolaşacaktı. Aslında bu cinayeti ortaya çıkartan yine zavallı ablam oldu Carol. Biliyorsun sana verdiği ses kasetiyle bana yolladığı o resim ve mektup olmasaydı James Clint asla mahkum olmazdı. Desene katili ele verip de yakalatan kurbanı oldu. Katilini Yakalatan Kurban adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalın.